Re'fet bey ve hüsrev ve Rüştü gibi Risale-i Nur şakirdlerinin Risale-i Nur bereketine işaret eden, buldukları bir tevafuk-u latiftir. Risale-i Nur'un Isparta'ya ne derece rahmet olduğuna delalet eden bir tevafukat-ı acibe, Risale-i Nur'un mazhar olduğu inayatın külliyetinden mühim bir ferdi de şudur ki. Isparta vilayeti, sekiz seneden beri Risale-i Nur'un müellifini sinesinde saklamıştı ve Barla gibi şirin bir nahiyesinde Cenabı Hakk'ın lütfu keremiyle muhafaza etmişti. Bu müddet zarfında yavaş yavaş intişar eden Risale-i Nur'dan binler adam Isparta'da imanlarını takviye ettiler. Bilhassa gençler pek çok istifade ve istifaza etti. Vaktaki üstadımızın Barla gibi latif ve şirin bir mahaldeki sıkıntılı ve pek acıklı ve en katı kalpleri ağlatan işkenceli esareti bitti. Risale-i Nur'un müellifi olan üstadımızın nazarı Cenabı Hakk'ın inayetiyle İsparta'ya müteveccih oldu. Evhama düşen bazı zalim ehli dünyanın teşebbüskerane hareket-i zahiriyesi bir sebebi adi olarak üstadımız İsparta'ya getirildi. Fakat üstadımızın teşrif ettiği zaman yaz mevsiminin en hararetli zamanı idi. Yağmurlar kesilmiş, İsparta'yı eden sular azalmış bir kısmı mühimminin menbaı kesilmiş, ağaçlar sararmaya, otlar kurumaya, çiçekler buruşmaya başlamıştı. Risale-i Nur'un en ziyade intişar ettiği mahal Isparta vilayeti olduğu için, Risale-i Nur hakkındaki inayet-i Rabbaniye'yi pek yakında temaşa eden Risale-i Nur'un şakirtleri olan bizler, acip bir vakaya daha şahit olduk. Bu hadise ise, Risale-i Nur müellifinin Isparta'ya teşrifini müteakıp, bir asır içinde bir veya iki defa vuku'a gelen bu yaz mevsimindeki yağmurun kesretle yağması olmuştur. Pek harika bir surette yağan bu yağmur, İsparta'nın her tarafını tamamen iska etmiş, nebatata yeniden hayat bahşedilmiş, bağlar bahçeler başka bir letafet kesbetmiş. Ekserisi hemen hemen ziraatle iştigal eden halkın yüzleri, Risale-i Nur'un nail olduğu inayetten ve bereketinden olan bu yağmurdan istifade ederek gülmüş, ruhları inbisat etmişti. Cenab-ı Hak kemal rahmetiyle bu yaz mevsiminin, bu şiddetli ve hararetli vaziyetini, baharın en letafetli, en şirin ve en hoş vaziyetine tebdil etti. Güya Risale-i Nur, 119 on parçası ile müellifi olan Üstadımıza bir taraftan hoş âmediye etmek ve mahzun olan kalbine teselli vermek, ve gamnâk ruhunu tatib etmek ve diğer taraftan da sekiz seneden beri yaşadığı barlayı unutturmak ve o muhteşem çınar ağacını ve dostlarını ve alakadar olduğu şeylerden gelen firak hüznünü hatırlatmamak için, Cenab-ı Hak'tan 119 on risalenin eliyle, yüz bin kelimeleri diliyle dua etti ve yağmur istedi. Cenab-ı Hak öyle bereketli bir yağmur ihsan etti ki, bir misli 93 tarihinde yağdığını ihtiyarlarımızdan işitiyoruz ki bu tarih üstadımızın tarihi veladetine tesadüf etmekle beraber bu umumi hadisi i rahmet olan kesretli yağmur hususi bir surette Risale-i Nur'a baktığına bir delili de şudur ki Risale-i Nur'un neşrine vasıtı olan üstadımız geldiği gün Isparta'yı gayet hararetli ve yağmursuzluktan toz toprak içinde görmüş. Barla gibi bir yayladan gelip böyle bir yerde dayanamayacağım diye telaş ediyordu. Üçüncü ve dördüncü günü bahçeleri kısmen gezdiği vakit, sebze ve ot ve çiçeklerin susuzluktan buruştuklarını görerek, gayet müteessirane su istiyor, yağmur talep ediyordu. Arkadaşımız olan Bekir Bey'den değirmenleri çeviren suyu göstererek, İsparta'nın suyu bu kadar mıdır diye sormuştu. Bekir Bey cevap verdi, gölcüğün suyu kesilmiş, gelmiyor. Isparta'nın dörtte birini sulayan bu sudan başka yoktur dedi. Üstadımızın İsparta'da çok talebeleri bulunduğundan ruhen yağmurun gelmesini istiyordu. Aynı günde öyle bir yağmur geldi ki 50 seneden beri İsparta böyle hadiseyi görmemiş. O yağmur yüzde 99 menfaat vermiştir. Bundan anlaşılıyor ki o tevafuk tesadüfi değil. Bu rahmet İsparta'ya rahmet olan Risale-i Nur'a bakıyor. Lillahilhamd, bu kerem-i ilahi neticesi olarak üstadımız, bana Barla'yı unutturdu, unutamayacağım bir şey varsa, o da her yerde olduğu gibi, Barla'da bulunan ciddi dost ve talebelerimdir, diyor. Mustafa, Lütfi, Rüştü, Hüsrev, Bekir Bey, Re'fet. Rahmetullahi aleyhim. Risale-i Nur bereketine ait yağmur hadisesini teyit eden, muhacir Hafız Ahmet, Süleyman, Mustafa Çavuş, ve Bekir Bey ve Şem'inin rahmetullahi aleyhim bir fıkrasıdır. İsparta'daki kardeşlerinin fıkrasındaki davayı ispat eden kuvvetli iki delili gösteriyor. Refet Bey ve Hüsrev gibi kardeşlerimizin harika bir surette yağan umumi yağmur içinde Risale-i Nur bereketine, hususi baktığına kanaatımız geliyor. Çünkü gözümüzle yağmur hadisesinin hususi bir şekilde Hizmeti Kur'an ve Risale-i Nur'a baktığını İki suretle gördük. Birinci suret, Risale-i Nur'un vasıtay neşri olan üstadımızın camiyi seddedildi. Risale-i Nur'u yazacak hariçteki talebelerinin yanına gelmeleri men edildiği hengamda kuraklık başladı. Yağmura ihtiyacı şiddet oldu. Sonra yağmur başladı, her tarafta yağdı. Yalnız Karacaahmet Sultan'dan itibaren bir daire içinde kalan barla mıntıkasına yağmur gelmedi. Üstadımız bundan pek müteessir olarak dua ediyordu. Sonra dedi ki: "Kur'an'ın hizmetine set çekildi. Bu köydeki mescidimiz kapandı. Bunda bir eseri itap var ki yağmur gelmiyor. Öyle ise madem Kur'an'ın itabı var, Yasin Suresi'ni şefaatçi yapıp Kur'an'ın feyzini ve bereketini isteyeceğiz." Üstadımız Muhacir Hafız Ahmed Efendi'ye dedi ki: "Sen 41 Yasin-i Şerif oku." Muhacir Hafız Ahmed Efendi rahmetullahi aleyh bir kamışa okudu, o kamışı suya koydular. Daha yağmur alameti görünmezken, ikindi namazı vaktinde, üstadımız daima itimat ettiği bir hatırasına binaen, Muhacir Hafız Ahmed Efendi'ye söyledi ki, Yasinler tılsımı açtı, yağmur gelecek. Aynı gecede, evvelce yağmadığı barla dairesi içine öyle yağdı ki, üstadımızın odasının altındaki çoban Ahmet'in bahçesindeki duvar yağmurdan yıkıldı, Halbuki Karaca Ahmet Sultan'ın arkasında ve deniz kenarında balık avlamakla meşgul olan Şemi ile arkadaşları bir damla yağmur görmediler. İşte bu hadise kat'i delalet ediyor ki o yağmur hizmet-i Kur'an ile münasebettardır. O rahmeti âme içinde bir hususiyet var. Sure-i Yasin anahtar ve şefaatçi oldu ve yağmur kafi miktarda yağdı. İkinci suret Kuraklık zamanında 20-30 gün içinde yağmur barlaya yağmamışken, yokuşbaşı çeşmesi yapıldığı bir zamanda, menbaana yakın, üstadımız ve biz, yani Süleyman, Mustafa Çavuş, Ahmet Çavuş, Abbas Mehmet filan beraber, cemaatle namaz kıldık. Tesbihattan sonra dua için elimizi kaldırdık, üstadımız yağmur duası etti. Kur'an'ı şefaatçi yaptı. Birden o, güneş altında her birimizin ellerine yedi sekiz damla yağmur düştü. Elimizi indirdik, yağmur kesildi. Cümlemiz bu hale hayret ettik. O vakte kadar 20-30 gündür yağmur gelmemişti. Yalnız o yağmur duası anında dua eden her ele 7-8 damla düşmesi gösteriyor ki bunda bir sır var. Üstadımız dedi ki: Bu bir işaret ilahiyedir. Cenabı Hak manen diyor ki: Ben duayı kabul ediyorum fakat şimdi yağmur vermiyorum. Demek sonra Sürey-i Yasin şefaat edecek ve nitekim de öyle olmuştur. Elhasıl Isparta'daki kardeşlerimizin umumî rahmet içindeki Risale-i Nur'un bereketine dair dava ettikleri hususiyeti şu iki kuvvetli delil ile tasdik ediyoruz. Şemi Mustafa Çavuş, Bekir Bey, Muhacir Hafız Ahmet, Süleyman rahmetullahi aleyhim. Sadakatte meşhur olan Barlalı Süleyman'ın vazife-i sadakatini tamâmıyla yapan Isparta Süleymanı Rüştünün bir fıkasıdır. Aziz Üstadım! Kardeşlerimin 27. mektuba giren fıkralarını, kendi fikrime ve hissiyatıma muvafık bulduğumdan, onlar bu noktayı nazardan kendi fıkralarımdır diye başka fıkra yazma lüzum görmedim. Fakat bu ahirlerde Risale-i Nur'un kerametine temas eden bazı hadiseler, benimle de münasebetdar olarak vücuda geldiğinden, ondan bir ihtar hükmündeydi ki, onlar münasebetiyle benim de bir hususi fıkram, Kardeşlerimin hususi fıkraları içine girsin diye o hadiselerden bazı latif tevafukatı ve bazı rüya-i sadıkayı ve birkaç hadiseyi yazıyorum. Bu rüyalar birbirine yakın ve birkaç gün zarfında görülmüş ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselam içinde bulunduğu cihetle rüya-i Çünkü hadisçe sabittir ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam görülen rüyada şeytan o rüyaya karışamıyor. Bu rüya-i sadıkadan her biri Gerçi rüyadır, delil ve hüccet olamaz. Fakat her birinin aynı mealde ittifakları bir müjde veriyor ve Risale-i Nur'un makbuliyetine ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın i rızasında bulunduğuna bizlere kanaat veriyor. Ez cümle birincisi Risale-i Nur şâkirtlerinden rıza görüyor. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam cami'de Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'a emrediyor. Çık hutbe oku. Ebubekir Sıddık koşarak minberin en yukarı basamağına kadar çıkar, hutbe okur. Hutbe içinde cemaate der ki: Bu söylediğim hakikatların izahatı 29. sözdedir. İkincisi, Risale-i Nur'un şakirtlerinden Osman Nuri diyor ki: Rüyamda Şemail-i Şerife muvafık gayet nurani bir surette Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ı oturduğu yere dayanmış bir vaziyette gördüm. Bu anda bir sada geldi ki Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın bir yaveri geliyor. Kapılar birdenbire kendi kendine açıldı. Risale-i Nur naşirlerinin üstadı olan zat içeriye girdi. Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam üstadımıza şefkatkarane bir iltifat göstererek dayandığı vaziyetten doğruldu. Ben de ağlayarak uyandım. Üçüncüsü Risale-i Nur şahiketlerine köşkünü tahsis eden Şükrü Efendidir. Rüyada ona diyorlar ki senin o köşküne Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam gelmiş. O da koşarak gidip Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ı çok nurani ve sürurlu bir halde bulup ziyaret etmiş. Dördüncüsü, Risale-i Nur şakirtlerinden nazmidir. Rüyasında ona diyorlar ki Risale-i Nur şakirtleri imansız ölmezler, kabre imanla girerler. Bu rüyalar, Hazreti Peygamber i Vesselam ile münasebettar olmak cihetiyle, o rüyalar zamanında, Mu'cizat-ı Ahmediye Risalesi münasebetiyle, latif ve küçük bir iki tevafukun letaifini zikredeceğim şöyle ki, Risale-i Nur eczalarından birkaç vecihle kerameti görülen Mu'cizat-ı Ahmediye'ye dair, 19. mektubun tasihi zamanında, 7 Mu'cizat-ı Ahmediye'ye mazhar, Yedi çocuğun bahsine geldiği vakitte, Meliha isminde yedi yaşındaki kızım, umulmadık bir vakitte hanemden çıkıp, üstadımın oturduğu köşke geldi. O yedi çocuk bahsini masumane, çocukçasına dinlemeye başladı. Çay içmesini çok sevdiği halde, kendine verildi, çocukların bahsi bitinceye kadar içmedi. O saatten on dakika evvel, hem on dokuzuncu mektup, hem Miraç Risalesi ayrı ayrı tashih ediliyordu. On dokuzuncu mektubun 150 sayfesi içinde bir tek sayfede kuru direğin ağlamasından bahis var. Miracri sâlesinde 600 satırdan bir tek satır ondan bahseder. Muhtelif tarzlarda, muhtelif vakitte, muhtelif adamlar, muhtelif kitaplarda birden bir tek sözü söylediklerini ben işittim. O da kuru direğin ağlamasıydı. Her biri iki kişiden ibaret, iki kısım tahsihçiler, aynı kelime üstündedirler o kelimeyi söylüyorlardı. Ben hayret ile dedim, iki taraf da bir kelimeyi söylüyorsunuz. Sonra baktık, miracın tasihihi aynı kelimeye geldiği gibi, on dokuzuncu mektubun tasihihi de aynı kelime üzerindedir. Biz hazır olanlar, şüphemiz kalmadı ki, yedi yaşında Melihan'ın yedi çocuk bahsine tevafuku ve bu iki kısım musahihlerin aynı kelimede ittifakları, o mucizat-ı Ahmediye bahsinin bir kerametinin bir şuâıdır. Yine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın mektubuyla münasebettar üçüncü bir tevafuk. Milas'tan gelen ve oraya gönderilen kitapların listesini bir sebebe binayen saklamak lazım gelmişti. Üstadım, bu listeyi saklamak için bana verdiğini biliyormuş. Bir gün o listeye lüzum olacağını düşünerek benden isteyecekti. Fakat istememişti. O gece kalkar, o listeyi seccadesinin yanında görür, hayret eder. Bu saklandığı yerden çıkıp nasıl burada bulunsun? Sabahleyin benden soruyor. Ben getirmedim, haberim yok dedim. Zaten gece yanına çıkmamıştım. Bunda bir mana var. Biz düşündük aynı gün Milas'tan listeye göre kitap istemeye bir hak kazanmak için Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın Mısır Aziz'i mukavkıse yazdığı mektup eski Mısırlara ait kitaplar içinde bulunarak İstanbul'a gönderilmiş. Bu mektubun fotoğrafla alınan aynının bir sureti, o gecenin gündüzünde bize geldi. O geceki liste, hadisesine tevafuk etti. Bunda şüphemiz kalmadı ki, saklı olan o listenin kendi kendine orada bulunması, bu mektubu nebeviyenin nebeviyyenin gelmesine bir istikbal ve bir işaret idi. İşte o günlerde, Hazreti Peygamber aleyhissalâtü Vesselam rüyada Risale-i Nur'la münasebettar görülmesi ve mektub da aynı vakitte gelmesi, o günlerde telif edilen hastalara ait 25 debayı maneviyeyi beyan eden 25. lema ve iktisada ait 19. lema ve onların akabinde ihtiyarlara ait 26 ricayı beyan eden 26. lemanın telif zamanlarına tevafuk etmesi şüphe bırakmıyor ki bu üç risale Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Selam'ın makbuliyetine mazhar olmuş. Yine Risale-i Nur'la münasebeti tahakkuk eden hadiselerden birisi de şudur ki, Risale-i Nur'un Isparta'ya medarı bereket olduğunu çok emarelerle gördük ve görüyoruz. Ez cümle Şükrü Efendi hem kendi köşkünü hem merhum kardeşi Nuri Efendi'nin köşkünü Risale-i Nur'un ders ve telifine verdiği bir zamanda onun şehirdeki evine mutasıl büyük bir halice binası ateş aldı. Bütün o büyük bina yandığı halde Şükrü Efendi'nin evine sirayet etmedi. Hatta yanan Haliçe binasının müstemilatından olup Haliçe binası ile Şükrü Efendi'nin hanesine bitişik olan ahşap odunluk dahi yanmadı. Bu vaziyeti gören herkes hayret içinde kaldı. Fakat Risale-i Nur ile alakaları olanların şüpheleri kalmadı ki Şükrü Efendi Risale-i Nur'un telifine bu iki köşkü verdiği için onun bereketiyle harika bir surette hem kendi hanesi hem merhum kardeşinin hanesi o müthiş yangından kurtuldu. Hem Risale-i Nur yazın nasıl ki büyük bir yağmur ve rahmete sebep olduğu delillerle beyan edilip Gavsi Geilani'nin kudüs i ruhu kerametine dair risalede kaydedilen hadise Risale-i Nur'un bir kerameti olduğu gibi bu seneki kışta Risale-i Nur'un merkezi faaliyeti Barladan Isparta'nın bağlarına nakledilmiş idi. Bağlarda soğuk ve fırtına şehirden çok şiddetli oluyordu. Bu şiddetli kışta Risale-i Nur'un dersi tatil olmamak ve naşiri de dayanabilmek için bir eseri rahmet olarak bu senenin kışı gayet mutedil geçti. Evet, herkes biliyor ki şimdiye kadar böyle mutedil ve bazı günleri yaza benzer tarzda bir kış bu yakın zamanlarda görülmemişti. İşte bugün yeni Mart 12, eski Şubat 27'dir. 70 Sevr denilen fırtınalı altı meşhur günün üçüncü günü olan bugün Nevruz günü gibi açıktır, güzeldir. Nasıl Risale-i Nur'un bereketi yüzünden rahmeti ilahiye yaz ortasında bir bahar getirdiğini kanaat verecek emarelerle görmüştük, öyle de bu kış ortasında Risale-i Nur'un bereketi yüzünden bir güz mevsimi olmasına bir vesile olduğuna kanaat ettik. Hem Risale-i Nur eczasından İktisat risalesinin telifine çok yakın bir zamanda üstadamın maişetindeki iktisadı ifrat derecesine girmişti. Ben ve Hüsrâv ve daha diğer arkadaşlarımız bütün biliyoruz ki üstadımızın hasta olmadığı halde bütün Ramazanda yediği gıdayı hesap ettik. Bir tek franca ekmeği, yarım okka kese yoğurdu, 150 dirhem pirinç idi. Biz tahmin ettik ki 24 saatte 3 hurma tanesi kadar gıda ile külfetsiz idare etti fazlaya iştihası olmadığı için yemiyordu. Bu hal Ramazan'dan sonra ona yazdırılacak olan İktisad Risalesinin bereketine ve mübarekiyetine ve kerametine bir işaret idi. Ve bir de Risale-i Nur'un takviye-i din hakkında hizmetine işaret eden bir diğer hadise şudur ki, Isparta'nın mühim bir aliminin takriben 30-40 sene evvel yazdığı istikbale dair kasidesinin fıkraları, Risale-i Nur'a tam tevafuk ediyor ve risale-i nuru gösteriyor şöyle ki Allah rahmet etsin ve kabri pür nur olsun. Topal Şükrü Efendi namında ehli kalp ve Isparta'nın bir medarı fahri olan zatın kerane buraca meşhur bir şiirini gördüm. Getirip arkadaşlarıma gösterdim. Dedim bu zat bu dalaletli zamanımızdan bahsettiği gibi bir fıkası da her bir umuviden bahsediyor gibi görünüyor. Çünkü bu şiirinde diyor Aferin Çarhaki çattırdı kuduzu kuduza. Yani bütün dünya kâfirlerini birbirine musallat ettirdi ve iki satır sonra yine diyor: Suuki asriçre bütün dadu sitet küfrü dalal. Müşteri kalmadı, dini indi ucuzdan ucuza. Yani o asrın çarkısında alışveriş dinsizlik elinde olacak, dinsizlik hükmedecek, din gayet ucuza düşecek ve İslam'ın şairi gizlenecek. Sonra diyor: Şükriye bilmezem esrarı gayiptan ama ya ileri ya geri takrib ederim üç otuza. Kendi tefsir ediyor. Yani otuz üçe şiddetli kafiyesini müraat için otuz üç yerine üç otuz demiştir. Hem bir umumiye işaret ettiği fıkrasıyla, dinsizlik düsturları kanunları o asır çarçısında hükmettiği fıkasının ortasında şöyle diyor. Eriş ey avn şeriat, eriş ey muhyiddin, Elemi, riş i riş-i sineden erişti öze. Haşiye 1. Şeriat, cifirle 980 eder. risalet nur dahi, en nurdaki, lam asli lam olsa cifirle 978 edip, iki farkla tevafuk eder. Haşiye 2. Riş, ceriha, yara demektir. Şimdi benim kanaatim geliyor ki bu zat 33 senesinden sonra Risale-i Nuru Isparta'nın imdadına çağırıyor. Ey Avni Şeriat, ey Muhyiddin Yetiş diyor. Yani vefatından takriben 33 sene sonra Şeriat'a ve dinin şairine Isparta'ya yetişecek bir nuru çağırıyor. Cenab-ı Hak duasını kabul etmiş ki vefatından 30-40 sene sonra Risale-i Nur o vazifeyi görmüş talebeniz ve hizmetkarınız Süleyman Rüştü